ve ehl-i cennet tarafından alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun denildi. Mümin Suresi Değerli dinleyenler, Mümin Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sure adını 28. ayette geçen Mümin kelimesinden alır. Sure 85 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamin Bu kitabın indirilmesi O mutlak galip O her şeyi hakkıyla bilen Müminlerin günahını bağışlayan Tövbesini kabul eden Kafirler ve muhalifler için azabı çetin Ariflere fazlu kerem sahibi olan Allah'tandır Ondan başka hiçbir ilah yoktur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 Arşı yüklenen, bir de onun etrafında bulunan melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını şöylece isterler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edenleri, senin yoluna uyup gidenleri bağışla.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 her türlü fenalıklardan koru. Sen... Kimi kötülüklerden korursan... O gün muhakkak ki... Onu rahmetine mazhar etmişsindir. Bu... En büyük kurtuluş ve... Saadetin ta kendisidir. Küfredenlere... Melekler tarafından seslenilir. Allah'ın buğzu... Sizin kendinize olan buğzunuzdan Ecbet daha büyüktür. Çünkü siz...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 Kafirlerin hoşuna gitmese de Allah'a onun dininde ihlas ve samimiyet erbabı olarak ibadet edin. Sıfatları yüce, arşın sahibi Allah, insanları o kavuşma günüyle korkutmak için kendi emrinden olan vahyi kullarından kimi dilerse ona indirir. O kavuşma günü onlar kabirlerinden fırlayıp çıkarlar. Onlardan sadır olan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah buyurur. Bugün mülk kimindir? Bir olan, kahhar olan Allah'ındır. Bugün herkes ne kazandıysa onunla karşılanacak. Bugün haksızlık yok. Şüphesiz ki Allah hesabı çarçabuk görendir. Onlara... O yakın günün tehlikesini anlat. O zaman yürekleri gamla dolu ve herkes ebsem olarak tak yanındadır. Zalimlerin ne müşfit bir yakını ne de şefaati dinlenebilecek bir aracısı yoktur. Allah gözlerin hain bakışını, göğüslerin gizleyeceği her şeyi bilir. Allah hak ve adaletle hükmeder. Onu bırakıp tattıklarıysa hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz Allah ile işiten, kemaliyle görendir. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki kendilerinden evvelkilerin akıbetinin nice olduğuna baksınlar. Onlar kuvvet ve yeryüzündeki eserleri itibariyle bunlardan daha üstündü. Böyleyken Allah onları günahları yüzünden yakaladı. Onları Allah'ın azabından bir koruyan da olmadı. Bunun sebebi şuydu. Çünkü peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getire dursun, onlar küf ettiler. Allah da kendilerini tutup yakalayıverdi. Çünkü o her şeye kadirdir, azabı pek çetindir.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 Size doğru yolun tersini de göstermiyorum. Mümin olan Ozat dedi ki, ey kavmin, hakikat ben o sürü sürü fırkaların gününe örnek olmanızdan, muh kavminin adın semudun ve daha sonrakilerin hali gibi bir maceraya sapıp felakete uğramanızdan korkuyorum. Yoksa Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir. Ey kavmin, hakikat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 gerek iman edenler katında büyük bu sebebidir Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler Firavun şöyle dedi Ey haman benim için yüksek bir kule yap olur ki ben o yollara göklerin yollarına ulaşırım da Musa'nın ilahına yükselip çıkarım ben onu mutlak bir yalancı sanıyorum. İşte bu suretle firavunun kötü amel ve hareketi süslendirildi. O yoldan saktırıldı. Firavunun düzeni başka değil ancak idi. İman eden o zat, ''Ey kavmim'' dedi. ''Siz bana uyun, size ...doğru yolu göstereceğim. Ey kavmi! Bu dünya hayatı... ...ancak fani bir eğlencedir. Ahiretse... ...o asıl durulacak... ...yurdun ta kendisidir. Kim bir kötülük işlerse... ...ona... ...bunun benzerinden başkasıyla... ...karşılık yapılmaz. Kim de erkek olsun... ...kadın olsun mümin olarak iyi amel ve harekette bulunursa, işte onlar, içinde hesapsız rızıklara kavuşturulmak üzere cennete girerler. Ey kavmim, benim karşılaştığım bu hal nedir? Çünkü ben sizi kurtuluşa davet ediyorum, siz beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'a küfredeyim, rububiyetini hiçbir surette tanımadığım nesneleri ona ortak tutayım diye çağırıyorsunuz. Ben sizi o mutlak kadire, o çok bağışlayıcıya davet ediyorum. Sizin beni mutlaka tapmaya davet ettiğinizin dünyada da ahirette de hiçbir davete selahiyeti yoktur. Hakikatte hepimizin dönüp gidişimiz Allah'adır. Haddi aşanlar ateş yaranının ta kendileridir. Size söylemekte olduklarını yakında hatırlayacaksınız.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 Hepimiz bunun içindeyiz. Şüphe yok ki Allah kulları arasında verici hükmü verdi. Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine Rabbinize dua edin bizden bir gün olsun azabı hafifletsin derler. Bekçiler şöyle söylerler. Size peygamberleriniz açık açık bir hanlar mucizeler getirmedi miydi? Öbürleri evet getirdi derler.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 Çünkü o bizzat işiten hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin yaratılışı insanların yaratılışından elbet daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör olanla gören, iman edip de iyi iyi amellerde bulunanlarla kötülük yapan bir olmaz. Ne az düşünüyorsunuz.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 ''Allah'ı bırakıp da ona ortak tuta geldiğiniz putlar nerede?'' denilecek. Onlar da ''Bizden uzaklaşıp gaip oldular. Daha doğrusu biz bundan evvel zaten hiçbir şeye tapmazdık.'' diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Size olan bu azap şundandır. Çünkü siz yeryüzünde haksız yere şımarıklık ediyor taşkınlık gösteriyordunuz cehennem kapılarından içinde ebedi kalıcı olarak girin o kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir onun için sen sabret şüphesiz Allah'ın vaadi bir gerçektir neticede ya onlara etmekte olduğumuz tehdidin gerçekleşmesini kısmen sana göstereceğiz yahut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 Allah'ın emri gelince de... ...hak ve adaletle hükmolunur. Beyhude laf söyleyenler... ...işte burada hüsrana düşmüştür. Allah... ...kimine binesiniz... ...kimine yiyesiniz diye... ...sizin için davarlar yaratandır. Onlarda size... ...daha başka faydalar da vardır. Göğüslerinizdeki bir hacete ermeniz için...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 Hem onlar bunlardan daha çoktu. Kuvvetçe ve yeryüzündeki eserlerce de daha güçlü ve sakletliydiler. Fakat kazanır oldukları şeyler kendilerine asla fayda vermedi. Öyle ya, kendilerine peygamberleri apaçık mucizeler getirince onların nezdindeki ilme karşı eğlenerek şımarıklık gösterdiler de hakkında alay ede geldikleri şey kendilerini çet çevre kuşatı verdi. Artık vakti o çetin azabımızı gördüler, Allah'a bir olarak inandık, ona eş tutmakta olduğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Fakat hışmımızı gördükleri zaman imanları fayda verecek değildi. Allah'ın kulları hakkında cari ola gelen adeti budur. İşte kafirler burada hüsrana uğradı. Fussilet Suresi Değerli dinleyenler, Fussilet Suresi Mekke'de indirilmiştir. 54 ayettir. Sure adını 3. ayette geçen Fussilet kelimesinden alır. Surenin diğer isimleri ise şunlardır. Secde, Hamim Secde, El Mesabi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 ancak bir tek ilahtır. Onun için hepiniz ona doğrulun. Ondan bağışlanma isteyin. Vay haline o Allah'a ortak tanıyanların. Ki onlar zekat vermezler. Onlar ahireti inkarla kafir olanların ta kendileridir. Hakikat iman edip de iyi iyi amel ve hareketlerde bulunanlar yok mu? Onlar için tükenmeyen mükafat vardır de ki gerçek siz mi o arzı iki günde yaradana ısrarla küfrediyor ona ortaklar katıyorsunuz o alemlerin Rabbidir Allah orada üstünden baskılar yaptı onda bereketler yarattı onda arayanlar için dört günde müsavi gıdalar takdir etti Sonra iradesi göğe ki o buhar halindeydi yöneldi de ona ve arza ikiniz de ister istemez gelin buyurdu. Onlar da istiye istiye geldik dediler. Bu suretle onları 7 gök olmak üzere iki günde vücuda getirdi. Her gökte ona ait emri vahyetti. Dünya göğünü de kandillerle donattı. Onu ...afetlerden koruduk... ...işte bütün bunlar... ...o mutlak kadir... ...o her şeyi hakkıyla bilen... ...Allah'ın takdiridir... ...eğer onlar... ...yüz çevirirlerse... ...de ki... ...ad ve semudu çarpan yıldırım gibi... ...size de bir azabın gelip çatabileceğini hatırlatırım... ...onlara...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 İman edip de Allah'tan korkanlarıysa kurtardık. Hatırlat o günü ki Allah'ın düşmanları işte onlar toplu halde ateşe sürüleceklerdi.